Oynayan sanatçılar anlatan Işıl Poyraz, Gabi Nezih Alataş, Fernan Tolga Gariboğlu, Tatao Toprak Sergen, Marion Arzu Balkan, Bonbon Simge Selçuk, Bay Duen, Aykut Sözeri, Bayan Duen Birol Uzun Yayla, Rublo Erol Tadesici, Sine Kaya Akarsu. Küçük bir kasabanın kenar mahallesinde oturan çocukların tek eğlencesidir başsız at. Üstüne binip yokuş aşağı uçarcasına gitmenin sevincine doyum olmaz ama bazen dikkatsizlik sonucu kazalara sebep olurlar. Çocuklardan biri bir gün bir arabaya çarpar. Binicisine bir şey olmaz ama başsız atın tekerleği çıkar. Yeniden kullanılabilmesi için onarılması gerekmektedir. Çocuklar istemeyerek de olsa oyuncaklarını eve bırakırlar. Vakit henüz erken olduğu için pazarı gezmeyi kararlaştırırlar. Yolda harçlıklarını bir araya getirip kendilerine pasta alırlar. Bonbon yine herkesten önce bitirir pastasını. Marion payına düşeni sevimli köpekleriyle paylaşır. Başsız atın tekerleğini çıkardığı için suçluluk duyan ve zayıflamaya karar veren Tata pastasını bonbonla bölüşür. İçlerinde en büyük olduğu için grubun başı olan Gabi ile başsız atın sahibi Fernanda pastalarını bitirirler. Çocuklar, Marion'un çevresine topladığı köpekleri dağıtışını şaşkınlıkla izlerken... ...tanımadıkları bir adam koşarak çarpıp Fernan'ı yere düşürür. Yardım edin arkadaşlar, Fernan'ı yerden kaldıralım. Ben hadi yardım kardeşim, edin. Fifi, Hugo, Fris koşun. E, ne yapıyorsun Marion? Adam kaçıyor, köpekleri yakalatacağım onu. Bırak adamı, gel önce Fernan'a yardım et. Tatav sen de koş biraz su getir, hadi. Pifi, başım, bir şeyin yok ya Fernan.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 Ey çocuklar bakın, rublo orada yine. Hadi yanına gidelim. <gülüyor> Canım onun yalanlarını mı dinleyeceksin? Sen onu eğlenceli bulmuyor musun Mario? Bütün açlığımızı versek bile kimse bizi onun kadar güldüremez. <gülüyor> Hadi yürüyün. <gülüyor> Haa işte benim küçük dinleyicilerim geliyor. Ey çocuklar buraya gelin çabuk. Bu işin gerçek uzmanlarıdır hepsi de. Hiçbir şey satın almazlar.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 Baban atı ne zaman onarır? Yarın. Bu akşam annemle Bay ziyarete gidecekler. Fernando şuraya bak, ha? bahçe kapısında biri bizim atı çalıyor. Ne? Koşun arkadaşlar. Hadi çocuklar! <gülüyor> Siz... Ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. Siz <gülüyor> Bay Rublo, ee, şey. E, o oyuncak ben... ne işinize yarar sizin? Ee, şey delikanlı. Yemin ederim ki. Çabuk Be... bırakın onu, yoksa <gülüyor> durun kıracaksınız. Tefe. <gülüyor>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 Oo, bu ata alıp eve getirmekte nereden aklın ha geldi? Çabuk onu dışarı çıkar Fernan. Zaten evimiz dar. Her zaman bahçeye koyardın oğlum. Şey, evet baba ama bu akşam çalmak istediler. Çalmak Bursuzu... mı istediler? Evet, son anda engellemek. Kim? Ilerledik. Çocuklar mı? Hayır baba, Bay Rublo. Pazarda kıyma makinaları satan bir işportacı. portacı. E belki bir araba aldı da ata ihtiyacı oldu <gülüyor> ha? Ne dersin? <gülüyor>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 Başsız At'ın ikinci bölümünü sunduk.